dilden dile titreşimler Brasileando'sunu Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Malumunuz olduğu üzere dün 9 gün sürecek olan dinleyici destek günleri başladı Bizim için cümbüşünden ötürü seneler içinde şenliğe dönen bu günler büyük önem taşıyor Bunun birkaç nedeni var Bunlardan ilki bu dönemde radyomuzun dinleyicisiyle her zaman var olan karşılıklı ilişkisinin daha da yoğunlaşıyor olması Ki bu yeni yeni ilişkiler ve yeni yeni kanallar yeni yeni fikirler doğuruyor Bu açıdan çok önemli benim nazarımda İkincisi ise Açık Radyo'nun ayakta kalmasını, sesini ve nefesini duyurmasını mümkün kılan maddi desteğin büyük kısmının dinleyicileri tarafından sağlanması. Açık Radyo böylece özgür bir mecra olmaya devam edebiliyor. Özgür bir mecra olabilmesi çok önemli Radyo'nun. Özellikle de bugünlerde. Bunu da herkes takdir eder zannederim. Önceki yıllarda... Açık Radyo'nun benim için ne ifade ettiğini çeşitli biçimlerde dile getirmiştim. Bu sene onlardan farklı olarak bir metaforla anlatmaya çalışacağım bunu. Şöyle ki Açık Radyo hem teskin edici hem de uyarıcı bir gıda gibi. Teskin edici çünkü insan zaman zaman kendini yalnız hissedebiliyor. Dostları ve arkadaşları arasında bile yalnız hissedebiliyor. Açık Radyo böyle durumlarda bazen yalnız olmadığını hissettiriyor insana. En azından benim öyle bir tecrübem oldu. Bazen dinlediğiniz bir şarkıda, türküde, bir programda ya da söylenen bir sözde yapılan bir yorumda yalnız olmadığınızı hissetmek insanı teskin ediyor. Öyle sanıyorum ki Açık Radyo'nun başka dinleyicileri de benzer hisleri yaşamışlardır zaman zaman. Aynı zamanda uyarıcı bir özelliği var Açık Radyo'nun. Çünkü bazen Görmediğimiz, bazen de rahatımızı bozmamak için görmemeye çalıştığımız, duyarsızlaştığımız önemli hususları bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Mesela hukukla, siyasetle, doğayla, sanatla, toplumla ilgili artık duyarsızlaşmaya başladığımız, hatta görmek istemediğimiz ya da daha doğrusu görmemeye çalıştığımız hususlarda Sokrates'in Atina'yı diri tutması gibi bizi diri tutuyor. Öyle mecraların sayısının çok çok az olduğu hesaba katılırsa açık radyo gibi mecraların ayakta kalmasının önemi bir kat daha artıyor kanımca. Çünkü hem teskin edici hem uyarıcı bir gıda gibi da dediğim üzere medya organlarının günümüzde teskin edici ya da uyarıcı olmayı bırakın insanları hipnoz edici, onları uyutucu bir özelliği var. Bu sıkça da söylenen bir şey zaten. Bu sebeple açık radyo ve Açık Radyo gibi mecraların yaşayabilmesi, ayakta kalması bence çok önemli. Dolayısıyla bu senede destekleriniz radyomuz için büyük önem taşıyor. Açık Radyo'nun sitesinde Destek Olun sekmesini tıklayarak kredi kartıyla desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Üstelik bunu taksitle de yapabiliyorsunuz. Yani tek seferde bunu yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Hatta imkanınız ölçüsünde bir ya da birden çok programa destek olabildiğiniz gibi bir programın sadece yarım saatine de destek olabiliyorsunuz. Yani az ya da çok imkan ölçüsünde desteklerinizi iletebilirsiniz. Bu demin saydığım nedenlerden ötürü açık radyonun özgür bir mecra olarak var olabilmesi, ayakta kalabilmesi için büyük önem taşıyor. Şimdi sizlerle Tokat yöresinden bir türküyü enstrümantal olarak paylaşacağım. Muhlis Berberoğlu icra edecek. Onun resmi YouTube kanalında kolaylıkla ulaşabilirsiniz bu kayda ve başka kayıtlara. Bu tokat türküsünü Abbas Özden Üstad Mehmet Erenler derlemiş. Garip ayağında yani Hicaz makamında bir türkü bu. Ve Muhlis Berberoğlu türküyü enstrümantal olarak icra etmeden önce Hicaz bir açış yapıyor. Şimdi onun bu güzel açışının ardından... Sözünü ettiğim tokat türküsünü dinliyoruz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. <gülüyor> Umarım nispeten uzun olan bu kaydı dinlerken desteklerinizi gerçekleştirmişsinizdir. Şimdi yine desteklerinizi rahat rahat yapabilmeniz için nispeten uzun bir türkü paylaşacağım sizlerle. Az önceki gibi. Ama öncesinde türkünün sözleriyle ilgili birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Önceki programlarda defalarca dile getirdiğim üzere türkülerin ilk dizeleriyle sonraki dizeleri arasındaki ilişki zannedilenin aksine Sadece kafiye oluşturmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Bu yanıyla türkülerin Umberto Eco'nun kavramsallaştırdığı biçimde açık yapıt özelliği taşıdığını düşünüyorum kendi adıma. Örneğin dinleyeceğimiz türkü, ''İki bülbül geldi kondu çimene, kendim içtim kendim oldum divane, gurbet elde ölürsem kimene, gidiyom ey nazlım ağlattın beni, arar isen yar gönlünde bul beni'' dizeleriyle başlıyor. Hemen fark edilebileceği üzere gurbet nedeniyle bir ayrılıktan bahsediliyor burada. Bu sebeple türküyü yakan kişi eşinden ayrıldığı için çift olarak gezen her canlı onun yarasını deşiyor. Kendisi ayrılmış çünkü eşinden. İki bülbül geldi kondu çimene dayanamıyorum derken bu hususun altını çizmeye çalışıyor türküyü yakan kişi. İkinci kıtadaki iki bülbül gül dalında ötüyor dayanamıyorum. Dizesi de aynı amaca matuf. Diğer bir dizede, yani üzerinde durulması gereken diğer bir dizede, Kendim içtim Kendim Oldum Divane dizesi. Bu gibi dizelerde kastedilen aşk badesidir genelde. Bu türkünün bağlamına göre bazen tasavvufi anlamda bir bade, bazen de günlük dilde kullandığımız anlamda aşkla ilgili. Burada tasavvufi bir içerik yok elbette türkünün bağlamından ve sözlerinin genelinden anladığımız üzere, kastedilen içilen aşk badesinin kişiyi nasıl divane ettiği hususu, mesela başka bir türküde de ''Az doldur sevdiğim, içemiyorum ben, ne kadar güzel sen geçemiyorum ben'' dizeleri var. O türküde de kastedilen aşk şarabı, yani nasıl bir aşık ettiyse ve mecazen aşk şarabını nasıl doldurup doldurup verdiyse, türküyü yakan aşığı perişan etmiş maşuğu. Kısacası aşk şarabını kendi içip divane olan, sonra da maşurundan ayrılmak zorunda kalan, bu sebeple de gördüğü her çift canlı yüzünden yarası tekrar tekrar deşilen bir aşığın hikayesi var şimdi dinleyeceğimiz türküde. Bu hikayenin üzerine ''Arar isen yar gönlünde bul beni'' dizesi de vurucu bir biçimde bitiriyor türküyü kanımca. Yani türkünün sözlerinin etkisini bence ikiye üçe katlıyor bu son dize. Biraz uzun da olsa konuşmak pahasına bunları sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi bu nispeten uzun anonsun üzerine türküyü dinletmek istiyorum sizlere. Ankara yöresine ait bu türkü Genç Osman'dan İda Tüfekçi derlemiş. Türküde 9-8'lik ve 7-8'lik ölçüler kullanılıyor. 9-8'lik kısmın usulü 2-2-2-3 şeklinde. 7-8'lik kısmın usulü ise 2, -2 3 şeklinde Nida Ateş'in icrasıyla dinleyeceğiz bu türküyü ve bu kaydı Nida Ateş'in resmi YouTube kanalında kolaylıkla bulabilirsiniz ben de oradan aldım şimdi onun yorumuyla dinliyoruz iki bülbül geldi kondu çimene Geldik om içtim kendimde oldum divan ben Good. Ötme bülbül Derdim de bana yetin Ötme bülbül Programın başında belirttiğim üzere her yıl gerçekleştirdiğimiz dinleyici destek projesi günlerindeyiz. Ve desteğiniz Açık Radyo'nun ayakta durabilmesi için büyük önem taşıyor. Bağımsız ve özgür bir biçimde sizlere Açık Radyo'nun sesini duyurabilmeye devam etmesi için desteğinizi bekliyoruz. Açık Radyo'nun web sitesindeki program destekçisi olun sekmesine tıklayarak desteklerinizi iletebilirsiniz bize. Siz desteğinizi gerçekleştirirken Nida Ateş'in yorumuyla bir türkü daha paylaşacağım. Şimdi Nida Ateş sonunda YouTube kanalını etkin bir biçimde kullanmaya başladı. Ve çok güzel kayıtlar paylaşıyor orada. Halk müziğine ilgili olan dinleyiciler varsa Nida Ateş'in YouTube kanalını takip etmelerini tavsiye ederim. Naçizane pişman olmayacaklardır. Şimdi o kanaldan sözleri ibretiye yani Hıdır Gürel'e müziği ise Nida Ateş'in kendisine ait olan bir türkü paylaşacağım sizlerle. Son dönemde çok severek dinlediğim, kendi çapımda da çalıp söylemeye çalıştığım bir türkü bu. Sizlerle de çok severek paylaşacağım. Bu arada ibreti 20. yüzyılın önemli aşıklarından birisi. Ama şimdi onun hakkında malumat aktarmayacağım sizlere. Zira yeğenlerinden birisi arkadaşım ve kendisi edebiyat mezunu. Onunla ilk fırsatta ibreti üzerine bir program hazırlayacağız ilerleyen aylarda. O zaman tafsilatlı malumat aktarmış olacağız ibreti ile ilgili sizlere. Bunu o programa tehir ediyorum. Bu vesileyle Ali hocama da buradan sevgi ve selamlarımı göndermiş olayım. Şimdi Nida Ateş'in bestelediği bu ibreti türküsünü dinliyoruz. Efendim... Beni gördükçe başların Yıkma Ne suçum var ise bildir efendim. Hata ayırdımse kusura bakma düştüm Selim dur, kaldır efendim. Hata eyledim sen kusura bakma Düştüm selim dur kaldır efendim Nedir bu kemangaş nedir bu gözler Açtığın yaralar Durmadan sızlar Hatırdan çıkmıyor O şirin nazlar Ya kurtar yahut da Öldür efendim Hatırdan çıkmıyor o şirin nazlar ya kurtar yahut da öldür efendim Gayrılara sırrım açamaz oldum Bal şerbet verseler içemez oldum Gırdın kanadımı uçamaz oldum İster ağlat ister güldür efendim Kırdım kanadımı, uçamaz oldum. İster alat ister güldür efendim. Sensiz gam kederdi her geçen günüm. Niçin işitmezsin her yadını Benim Kâbem sensin, imanım dinim ibreti kapında kuldur efendim Benim Kâbem sensin, imanım dinim İbreti kapında kuldur efendim Bu arada Nida Ateş bu bestesinde çok hoş bir şey denemiş. Şöyle ki taramayı alt tellerde değil, üst tellerde yaparak ezgiye harika bir hava katmış. En azından benim kanaatim o yönde. Bu detayı da sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi sırada 20. yüzyılın başka bir önemli aşığının türküsü var. Sözleri Aşık Meluli'ye ait olan bu değişin müziği Erdem Baba tarafından yapılmış. Aşık Meluli ile ilgili de bir şeyler aktarmayacağım sizlere. Çünkü önceki yıllarda onunla ilgili hasreten bir program hazırladım. Dilden Dile titreşimler blogspot.com adresinde yani bu programın blogunda Meluli ile ilgili haftaya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bu Meluli türküsünü Hüseyin Korkan Korkmaz'dan dinleyeceğiz. Bu kaydı onun resmi YouTube kanalından aldım. Sizler de kolaylıkla ulaşabilirsiniz orada. Dinleyeceğimiz bu Meluli türküsünün ismi ise Bugün Ahile figanım. Dil ver, seyreledim dağı taşı. Açılmış ner gizme Kan karıştı haka yaşa Gözüm kan bu Yandı dil ver Kan karıştı Ahan yaşa Gözüm kan bu Yandı dil ver Zayıfam tenim dayanmaz Yalvarram gönül kanmaz Bülbül cefadan usanmaz ama ben usandım Dilber Ama ben usandım Dilber Bakman ne lulihalma Niçin girdin veba Acırım garip gün Önlüme Hayf ki sana kandı dilber Acırım garip gün Ki sana kandı dil Bu arada sözleri Meluli babaya ait olan bu türkünün müziğini Erdem babanın yaptığını söylemiştim Az önceki anonsta. ama ondan derlenen versiyondan biraz farklıydı bu dinlediğimiz yani farklı bir yorumdan öte varyant diyebileceğimiz tarzda değişiklikler vardı. Bunun da altını çizeyim istedim. Sonuçta Erdem Baba bir kaynak kişi ve belli ezgi kalıplarının sürekli o yörelerde kullanılması da sıkça karşımıza çıkan bir şey. Şimdi sırada Türkülere Kalan isimli albüm serisinin birincisinden dinleyeceğimiz bir türkü var. Yavuz Top'tan Süleyman Yıldız derlemiş bu türküyü. Sözleri Aşık Sünmani'ye ait 19. yüzyılın endilik şairlerinden birisi albümümüz olduğu üzere sünmani Türkü Erzincan yöresine ait. Ölçüsü 228'lik, usulü ise 2 3 3 2 2 3 2 3, 2 3 şeklinde Türkülere kalan isimli albüm serisinin birincisinden Ahmet Aslan ile Kemal Dinç yorumluyor. Türkü'nün ismi Ervahı Ezelde Levhi Kalemde. Ervah-ı ezelde, levh-i galemde, levh-i Bu benim kara yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde Bir günümüz bin zara yazmışlar <gülüyor> Bilirim güldürmez devri alemde Bir günümüz bin zara yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemde Bir günümüz bin zara yazmışlar Ay bilir aşk ehlin Canım halini kalır gönlümden kıvli halini. Herkes dosta yazmış arzu halini, arzu halini benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes tosta yazmış arzu halini Bizimkini rüzgarlara yazmışlar Herkes tosta yazmış arzu halini Bizimkini rüzgarlara yazmışlar Ay sevenler beni değildir, veli değildir. Can terk edenler deli değildir. İnsan oluğamdan halid değildir, hali değildir. Her birini bir evkara yazmışlar. İnsanoğlu kandan hali değildir Her biri bir efkara yazmışlar ah. İnsanoğlu kandan hali değildir Her biri bir kara yazmışlar ah. Bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde Yerler gezer, yeryün velayetinde Herkes diyarında, muhabbetinde, muhabbetinde Bilmem bizim ne civara yazmışlar Herkesin muhabbetinde Bilmem bizi ne civara yazmışlar Her yarımda, muhabbetinde Bilmem bizi ne civara yazmışlar Olaydı dünyada ikbalim yaver ikbalim yaver el etsem sevdiğim aceb kim neyler Bilmem tecer midir yoksa ki kader yoksa ki kader beni bir vefasız yara yazmışlar Bilmem tecellidir yoksa ki kader Beni bir vefasız yara yazmışlar Bilmem tecellidir yoksa ki kader Beni bir vefasız yara yazmışlar Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı ...Sumani bir kenara yazmışlar. <Gülüyor> Yazarlar Leyla'yı meşhur Kitabı... ...Sumani bir kenara yazmışlar. <Gülüyor> Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Zira programın başında da bahsetmiş olduğum üzere... Dinleyici Destek projesi kapsamında bu programı hazırlayıp sundum. Umuyorum bu senede, önceki senelerde olduğu gibi radyomuza desteğinizi eksik etmezsiniz. Programı bu haftalık kısa keserek sözü Açık Radyo ekibine bırakıyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. İzleden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.